Hand alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya mahsus. O'na hamd eder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefsimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden O'na sığınırız. O'nun hidayete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz. Saptırdığını ise hiç kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allahu Teala'dan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun kulu ve rasulüdür. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Son günlerde, özellikle haberlerde takip ettiğimiz, bizleri derinden yaralayan bir olayla karşı karşıyayız. İntiharlar. Bu hafta ve bir önceki hafta, Siyanürle intihar ettiği, İddia edilen, daha sonra yapılan tetkiklerle bunun onaylandığı üç tane aile var. Henüz programa hazırlığımızı yaparken de yeni bir haber daha aldık. O da başka bir biledetten. Yine siyanür şüphesi var. İntihar vakalarına son yıllarda gittikçe maalesef alışmış haldeyiz. Dünyanın birçok yerinden intihar vakaları bundan 100 yıl, 150 yıl önce de biliniyordu. O zamanın gazetelerinde. Bunlar zaten yazıyordu ama ülkemizde bu durum bu kadar ilerlemiş boyutta değildi. Hamdolsun yine dünya ortalamalarına baktığınız zaman ülkemizdeki intihar vakaları çok yüksek değil. Ama eskiye oranla büyük bir artış olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Bugün bu yüzden bu konu üzerine eğilelim bunalımın ve imtihan için dünyaya gönderilen insanın, İki yolu olduğunun bir tanesi sabretmek ve ecrini Allah'tan beklemek, bir tanesinde ise sabırsızlığa ve şeytana yenilip hayatına son vermenin veya isyan etmenin veya küfre girmenin sonuçlarını bugün izlemeye çalışacağız. İlk önce bu mevzunun sosyal boyutunu, sonra da güzel dinimiz bu intihar mevzusuna nasıl bakıyor onu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Maalesef. Moda her şekilde bizi esir etmiş durumda. Sadece moda deyince kılık kıyafet giyecek aklımıza gelmesin. Bugün cinayet haberlerinde ifadelerde kan donduran o cümleler var. Şu filmde bunu görmüştüm veya bu haberde bunu görmüştüm ondan etkilendim diye. Arka arkaya siyanürle olan bu intiharlara ve şekillerine baktığınız zaman en azından uzaktan görüneni söyleyebilirim yine bir özenti olduğunu, bunun moda haline getirildiğini görüyoruz. Değerli kardeşlerim, konu oldukça önemli ve bu önemli konunun sizler tarafından dikkatle dinlenmesini tavsiye ediyorum. Allahu Teala'nın yarattığı, değer verdiği ve dokunulmaz kıldığı bir hayat hakkımız var. Bu hakka son vermektir intihar. İntihar, bir insanın kendi iradesiyle yani isteyerek ölümü seçmesi istemesi, sonuçlarını bilerek kendisini öldürmesi deniyor. Tanımı bu. İntihar, haksız yere başkasını öldürmekten daha büyük bir suç, tevbesi olmayan ve affedilmeyecek şekilde büyük olan bir günah diye bilinir. Çünkü intihar, ilahi takdire, müdahale anlamına gelir. Bununla ilgili olarak, şu an etrafımızda bunca intihar olaylarının olduğunu bir kez daha gözümüzde canlandırarak şunu söylemeliyiz. İnsanları kanunla, müeyyideyle veya kuru bir korkutmayla değil, sadece ahiret inancıyla dolayısıyla İslam ile intihardan uzak tutabiliriz. Çünkü Müslüman bilir ki beden Allahu Teala'nın emaneti. Yani bedenimizin sahibi ve her şeyin sahibi olan Allahu Teala canımızın da sahibidir. Ve biz bunu Rabbimizin razı olmadığı bir tasarrufta bulunmakla müdahale edemeyiz. Zaten etsek de bu bellidir kaderde ayrıdır. Çünkü Allahu Teala yaratmadan önce bile yaratacağı kulların ne yapacağını, nasıl hal ve hareketlerde bulunacağını sait mi yoksa Allah korusun Şakî mi yani cennetlik mi cehennemlik mi olduğunu zaten bilmektedir. Dolayısıyla bu Allahu Teala'yı haşa bir müdahale değildir ama burada Allahu Teala'nın verdiğine müdahale etmek yani isyan etmek vardır. İnsan hem kendisi hem toplum için yaşar. Kişinin toplumuna karşı ailesine karşı kendine karşı olduğu gibi Rabbine karşı da görevleri vardır. İnsan bu dünyada güzel işler, iyiliği tavsiye etmek, ne bileyim ailesinin geçimini sağlamak için çalışmakla topluma faydalı olur. Lakin intihar eden kişi ne kendine, ne Rabbine en önemlisi, ne ailesine, ne de toplumuna hiçbir faydası olmadan zarar bırakarak, yani bu sorumluluklardan kaçarak dünyadan ayrılır. Bu sadece dünyadaki bıraktıklarıdır. Aynı zamanda İntihar olaylarına baktığımız zaman bunların kişilerin psikolojik sağlık seviyeleriyle de birebir ilgili olduğunu da görüyoruz. Bu da başka bir şey beraberinde getiriyor. Beden nasıl bize emanetse bizim psikolojimizi sağlıklı tutmakta bir emanettir ve bizim için bir görevdir. Yani soğukta nasıl bizler efendim, üşümemek için bir kat daha fazla giyeriz veya soğukta çok fazla kalmamaya çalışırız. Aynı şekilde bizim ruh sağlığı denilen, tabi ona ruh sağlığı tam olarak anlam dolmuyor ama bilinen tabir olduğu için söylüyorum. Yoksa ruh dediğimiz zaten ölmeyen bir şeydir. Yani şimdi o psikolojimizi bozacak filmleri izleyerek, gereksiz kafamızı karıştıracak, aklımıza girecek rüyalarımızı karıştıracak şeyleri okuyarak, bu videoları izleyerek, Olmaması gereken bizim sağlığımızı bozacak birçok şeyi talep ederek eğer biz bu sağlığımızı bozarsak düşünce sağlığımız da bozulur ve bu da buna vesile olabilir. Hatta biliyorsunuz hayata zarar verecek derecede aşırı ibadet etmek yine yasaklanmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan da men etmiştir. Her türlü aşırılıktan. Bundan çok uzun yıllar önce eski inanışlarda da intiharın hoş görülmediğini biliyoruz. İntihar eden sadece kendini mahvetmiyor, sevdiklerinin iç dünyasını da karartıyor, sıkıntıya düşürüyor, eşi, çoluğu, çocuğu, akrabaları da zarar görüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bundan 4-5 sene önce yayınladığı bir intihar istatistiki var. Bununla ilgili olarak, bu yayınlanan raporla alakalı yeni bir rapora erişemedim 2013 yılı ile alakalı Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2013 yılı rakamlarını sizlerle bir paylaşmak istiyorum. Türkiye genelinde 2013 yılında ölümle biten intihar sayısı 3189. İntihar edenlerin %72'si erkek, %23'ü kadın. Her 100.000 kişiden 4'ü, bu rapora göre intihar etti. İntiharlar en fazla 75 ve üzeri yaşlarda görülmüş. İntihar edenlerin %54'ünün intihar sebebi bilinemiyor. Geri kalan kısmın intihar etme sebepleri şöyle sıralanmış. Ağır hastalık, aile geçimsizliği, geçim zorluğu, istediği kişiyle evlenememe, ticarette başarısız olma, iflas etme gibi. İntiharlar en fazla kendini asarak meydana gelmiş. %50'den fazlası. Geri kalan kişilerden %25'i ateşli silahlarla, %10'u bir yerden atlayarak, %6'sı kimyevi madde kullanarak intihar etmiş. Peki intihar edenlerin eğitim durumu bunu belirleyebiliyor mu? Yorumu size bırakıyorum. İlkokul mezunu %38 intihar edenlerin, lise ve dengi okul mezunu %14 Ortaokul ve dengi okul mevzunu %9, ilk öğretim mevzunu %10 şeklinde. Ötenazi diye bir mevzu tartışılır. Özellikle e, İsveç'te, Norveç'te, efendim e, İskoçya taraflarında bu çok fazla yaygındı. Daha sonra Avrupa Birliği ülkelerine geldi. Ötenazi de iyileşmesi imkansız bir hastalıktan dolayı bir insanın hayatına bir ilaçla yani doktor... Gözetiminde son vermesi. Bu da oldukça fazla artmış durumda. Bu da bir intihar metodudur. Bu herhangi bir efendim dini İslam'ın hoş gördüğü kural değil tam tersine haram kılınan bir mevzudur. Tedaviyi teşvik eden birçok hadis var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı tedavi olmak için o kadar gayret gösterdi ki hastanın ölümünü çabuklaştırmak için sözde onu tedavi etmek, ilacı uygulamamak veya kişiyi ölüme terk etmek veya ötanazi gibi bir iğneyle işte iğnenin içinden ne hangi sıvı enjekte edilecekse bunu yapmak bir cinayettir. Aynen kürtajın olduğu gibi kürtaj da bir cinayettir. Bir hastanın iyileşmesi muhtemel değildi. Ona bakmadan ötanazi şeklinde ölümü de bir cinayettir. Baktığınız anlamda böyledir. Kanunu bilmiyorum. Arkadaşlar, bu zamana kadar yapılan araştırmaların çok önemli bir sonucu daha var. Dini inançlarına bağlı insanların, daha az hatta çok çok daha az diğer insanlara göre intihar ettiği kayıt altına alınmış. Yani insanların, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz, İntihar etmelerinin başında inançsızlık yatmaktadır. Şunu da unutmamak lazım. Bu konuda oldukça önemlidir. Bir insan acaba hangi durumdan sonra intihar etti? Bunu da biraz araştırmak lazım. Şimdi e, konu o kadar önemli ki, hangi sebep olursa olsun intihar etmemek lazım ayrı bir şey. Ama o insan aklı yerinde değilken böyle bir şey yaptıysa bunun çok fazla türevleri var. Yani cinnet getirmek derler ya. Aklı başında değilken, ne yaptığını bilmiyorken mesela düştü veya o anda aklı yerinden gitti sonra yaptı. Biz bunu bilemeyiz. Bunu Allahu Teala bilir. Bugün sizlerle paylaştığımız mevzuda üstüne basa basa söylemek istediğimiz mevzu insanların hastalıktan, parasızlıktan sevdiği kişiyle evlenememekten, borcunu ödeyememekten, rezil olduğundan, iftiraya kurban gittiğinden vesaire vesaire. Hangi sebep olursa olsun bilerek, isteyerek aklıyla yaptığı şeyden bahsediyoruz. Bunun bir altını bir kez daha çizelim. Peki bizim güzel dinimiz mevzuya nasıl bakıyor? Nasıl anlatıyor? Ona hemen bir virgül şöyle atayım. En fazla intihar olayları evli insanlarda görülmüş. İntihar edenlerin yarıya yakını yani %48,8'i evliymiş. Tekrar ediyorum bu 2013 yılına ait. Bundan 6 yıl önce. %38'i hiç evlenmemiş. %5,6'sı boşanmış kişiler. Ve intihar olayları 2013'ten bir öncesine göre 2010-2013 yılları arası düzenlenen bir şeyde 3 yılda %12 artmış. Bir de düşünün 2013'ten bu zamana kadar henüz bir hafta 10 gün içinde 13-14 tane intihar vakası sadece siyanürle şunla bunla diye medyada yerini aldı. Bu çok önemli bir mevzu. Arkadaşlar her insanın çektiği bir acı var, hüzün var. Kimi insandaki İmtihan çeşidi farklı, kimin de farklıdır. Bir insanda belki evlendiği kocasından zulüm görmektedir ama maddi bir sıkıntısı yoktur. Bir başka insan hanımıyla imtihan edilmektedir. Hanımı çok anlayışsız, despot bir insandır. Ama dediğim gibi maddi sıkıntısı yok. Bu daha da genişler. Hanımıyla çok iyidir veya kocasıyla çok iyidir bir hastalıkları vardır. Ötekinin hastalığı da yoktur. Hanımıyla kocasıyla iyidir, maddi sıkıntısı vardır. Bunların hiçbiri olmayan bir insan vardır ama evlatları nankör ve evlatları hayırsız çıkar. Hadi bunların hepsi olumlu diyelim, parası var, aile durumları iyi veya efendim, evlatları çok hayırlı bir insan. Bu sefer onların ailesine bir bela isabet eder, başka bir komşudan. Veya başka bir şeyden bir cinayet bir şu efendim gasptır. Bu şunu gösterir. Her insanın sınavı ayrı olabilir. Bazen toplu sınavlar yaşarız. Bir deprem olduğu zaman her birimiz kişiden kişiye o zararlarda ise de aynı korkuları yaşarız. Üç aşağı beş yukarı. Ama bazen de tek tek gelir bunlar. Bu konu o kadar önemli ki biz şunu zannetmemeliyiz. Dünyada sadece acı çeken, hasta olan, boşanan, çocuğunun nankör olduğu, çocuğundan gerekli ilgiyi görmeyen, kocasının onu aldattığı veya hanımının e, efendim, surat astığı bir insan değilim. Bu dünyada bunun daha beterlerini yaşayan insanlar var. Diyelim ki çok fakirleştim, iflas ettim. Benim başıma bunlar da mı gelecekti diyeceğim bir duruma geldim belki de. Bir anda oldu her şey. En azından o anda şükredecek hangi nimetler var üzerimde buna bakmam gerekiyor. Bir dakikaya ben şu anda hem iflas etmiş aynı zamanda vücudumda da birçok hastalık olan bir insan olabilirdim. Veya Allahü Teala bana zamanında çok rahat bir geçim verdi. Bu hiçbir şekilde olmayabilirdi. Yani doğduğum andan itibaren 3-5 yaşından itibaren bir gün Efendim maddi bir huzur bir şey görmeden de çöpleri toplayarak veya ne bileyim daha kötü şartlarda dünyadan bahsediyorum yaşayabilirdim diye en azından başımı sokacak bir evim var bir hanımım var gibi küçük gibi görünen ama şükür sebebi olan büyük nimetlere dikkat etmeliyiz. İşte burada şeytan devreye giriyor. Çünkü şeytanın amacı bizim imansız bir şekilde dünyadan ayrılmamız. Çünkü şeytan onun şehirinden Allahü Teala'ya sığınıyoruz. Çok akıllıdır. Evet. Bir yanlış yapmış, büyük bir yanlıştı. Bundan dolayı zaten belanın en büyüğü ona isabet etti ve cehennemin en efendim uçsuz bucaksız yeri kendisine hazırlanmış durumdadır. Ama şu açıdan akıllıdır. Yani bugün ben Allah'a inanmıyorum diyenler Bunca dengelerin, bunca mucizelerin olduğu, milimetrik hesapların olduğu bir yerde ateistim diyenlerden çok daha akıllıdır şeytan. Çünkü Allahü Teala'yı Rab olarak celle celaluhu bilir. O kibrinden dolayı bunu yapmıştır ayrı. Allahü Teala'dan niyazımız bizden ve neslimizden Müslümanlardan onu uzak eylemesidir amin. Lakin Bugün şeytandan daha fazla şeytanlaşmış insanlar yok mudur? En azından şeytan bir söz verdi. Ben yolundan çevireceğim insanları. Bize çünkü bir garezi var. Bize nefret ediyor şeytan. Adem aleyhisselama karşı o görevi yerine getirmediğinden bu zaten bunu anlıyoruz. Bize nefret ediyor. Kendini üstün görüyor. İşte intihar mevzusunda da görevinin başında şeytan. Ve bize... Başka insanlara o anda aklımıza getirmemeye çalışıyor. İşte bir insanın bunalması, bu manada çok büyük bir tehlikedir. Doktora gitmemesi, tedavi olmaması, ilaç alması gerekiyorsa bunu reddetmesi veya terapi, neyse artık, bunlara yönelmemesi büyük bir sorumluluktur. Nasıl ki boğazımız ağrımasın diye soğuk su içmiyorsak, tekrar ediyorum, bizim için zararlı olan yayınları izlememeli, dinlememeli, kafamızı karıştıracak veya efendim bizim şu hal, halimizi bozacak şeylerden uzak durmalıyız. Efendim son dakika görüntüsü, bilmem nasıl ölmüş, o onu nasıl parçalamış, ölüm anı, biz bunlarla kendimizi aslında mahvediyoruz. Bugün çocukların izlediği animasyon veya çizgi film denilen bu yapımlarda bile, o onu kovalıyor, bu bunun arkasından şunu söylüyor. Bakıyorsunuz 3-4 dakikalık bir çizgi filmde bile bir çizim sonuçta tamam gerçek değil ama efendim bir kedi bir fareyi kovalıyor. Sürekli bir kovalama, öldürme ve çekişmeyle bir şiddetle hayatımıza devam ediyoruz. Böyle bir zamanda gelecekle ilgili bir insanın korkusu olmazsa ya ben şu anda ömür sermayemden, bir günü noktalamak üzereyim. Ama benim... Önümde ne kadar zaman olduğunu bilmiyorum. Ben bir gün dirileceğim. Benim Rabbim var Celle Celaluhu. Herkes gibi, milyarlarca insan gibi benim de bir imtihanım var. Burası cennet değil. Zaten beni yaratan Rabbim Celle Celaluhu. Buranın cennet olduğunu buyurmuyor. İmtihan yeri diyor. Cennetin burada kazanım yeridir. Tarladır burası. Ne ekersen onu biçeceksin. Bana bu aktarılıyor diye düşüner, düşünen insanlar kurtulacak. Dolayısıyla gönüllere şifa, problemlere çözüm olan Kur'an-ı Kerim bakalım bu olaya nasıl bakıyor? Hayatın düzenini bozan tehlikelerden uzak kalmamızı hangi cümlelerle bize aktarıyor? Şimdi ona geçelim. Dinin gayesi çünkü dünya ve ahiret mutluluğudur arkadaşlar. Bu mutlulukta elbette Kur'an'a ve onu en iyi şekilde açıklayan sünnete tabi olmakla. Gündelik hayatımızın her anında uyabildiğimiz kadar dinimize uymakla ve böyle yaşamakla olur. Şöyle aktarılıyor. Bakara suresi 195 ve diğer ayetler. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız. Kendinizi helak etmeyin. Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa onu cehennem ateşine atacağız. Bu Allah'a pek kolaydır. Kim de bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve büyük bir azap hazırlamıştır. Bir insanın sadece kendini öldürmesi değil olay. Lütfen şu konuyu çok iyi anlayalım. Ayette ilk okuduğumda kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyor. Bu şöyle dalgılanmalı. Kanun tanımayan şekilde aracınızla makas yapmanız, sinyal vermeden yola çıkmanız, 150-160'la saatte kilometre hızla birbirinizi hava atmak için, Motositte kullanmanız, ölüm riski barındıran, o hızla bir yere çarpsanız, ölmeniz neredeyse garanti olan bir işi yapmamız da bizim için yasaklanmıştır. Tekrar ediyorum. Haksızlık yaparak, başkasının ölmesine vesile olacak, ölüm tehlikesi olan bir işi bilerek yapan bir insan, intihara doğru kendini sürüklemiştir. Bu çok önemli. Bunu özellikle gençlerimizin, İyi belirlemesi lazım. Yani bir motosiklet aldınız. Hız yapan motosikletler bunlar. Ben de yıllarca kullandım. Şimdi 140, 150, 160 daha fazla, daha fazla, daha fazla istiyor insan. Öyle bir üretimde yapılmış ki bunlar. O sesi duyarak, o hissiyatı alarak bir bağımlılık içerisinde oluyorsunuz. Şimdi, 180, 170 neyse o hızda giderken... O motosikleti veya diyelim arabayı kullanan kişi, bir duvara çarpsa veya taklı atsa, 170 kilometre saatte hızla bir yere vuran bir insanın sonu ne olur? Tahmin olarak, tabi sonunu allah Teala bilir. Ölüm riski çok fazla mıdır? 50 kilometreyle ile, 80 kilometreyle giden bir insana bukaise ettiğinizde, evet çok fazladır, kat kat. İşte bu intihara sebebiyettir. Ve bırakın onu, saatte 150 170'le giden bir insan onun yüzünden hadi kendisinin ölmesini bırakın bir kenara kendim ettim kendim buldum peki başka insanların başka insanların çocuklarının hanımının teyzesinin kocasının akrabalarının hakkını olacak İşte, o yüzden hazır buraya gelmişken intiharın sadece yasaklanmadığını intihara giden olayların da intihar gibi değerlendirileceğini bize aktarıyor. Bu nasıl ki zina gibidir. Zinada ne anlatılmıştı? Zina yapmayınızdan önce, bakın, zinaya yaklaşmayınız emri vardır. Yani zinaya giden sebepler de zinaya davet olduğu için yasaklanmış. Burada da, Bakara suresinde de bize, kendimizi öldürmeden, helak etmeden veya bir mümini öldürmeden önce kendimizi kendi ellerimizle tehlikeye atmamamız gerektiği söylenmiştir. Çünkü bizi yaratan Celle Celaluhu bizi en iyi bilendir. Hasılı, bizim bu konuda, kendi küçük aklımızla, küçük beynimizle, benim mantığıma göre lerle iş yapmamamız gerekiyor. Peki, Hadis-i şeriflerde peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acaba ne buyuruyorlar? Lütfen bu bölümü de dikkatle takip edelim. Şöyle buyurulmuş: Dünyada ip ve benzeri bir şeyle kendisini boğan kimse cehennemde kendisini onunla boğar. Dünyada kendisini vuran cehennemde kendisini vurur. Azabı böyle olur. Kim kendisini bir dağın tepesinden atar da ölürse, Cehennem ateşinde de ebedi olarak böyle azap görür. Kim zehir içerek kendisini öldürürse, Cehennemde zehir kadehi elinde olduğu halde devamlı ceza çeker. Ne kadar korkunç değil mi? Yani ne şekilde insan ölüyorsa o şekilde dirilir, denir ya sohbetlerde demek ki intihar eden insan o hangi kötülüğü yaparak hayatına son veriyorsa ölüyorsa o şekilde bunu devam ettiriyor sorgu sualde şunda bunda cehenneme gitmezden önce ama iğneyle yapıyorsa bu iğnenin acısı orada ölüm yok sürekli devam ediyor Allahü Teala'nın istediği kadar bir yerden kendini atıyor attığı andaki ilk acı veya atarkenki korkusu sürekli devam ediyor bu intiharı düşünen, belki bu radyo programını veya YouTube'daki kaydı dinleyenler için inşallah caydırıcı olur. Nasıl olsa ben öleceğim şu anda, yaşayacağım 5 saniyelik bir acı, sonrası müthiş bir rahatlık diye düşünenler için söylüyorum. Bizim dışarıdan gördüğümüz şekil ayrı, ölüm çok farklıdır. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gençler onlarla karşılaştığımızda, muhabbet etmek için bir yerlere gittiğimizde bunları sorarlar. Ben de acizane şu cevabı vermeye çalışırım. İnşallah sizlerle de paylaşayım. Kardeşlerim, dışarıdan bir insan kendi kafasına silahı doğrulttu ve sıktı. Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla veya hayal edelim, illaki görmemize gerek yok, kurşun girdi beynine ve kişi o anda yarım saniye bile Saniyenin beşte biri altıda biri bir hızla zaten kafasını vurdu pat öldü diye görüyoruz veya trafik kazasında küt çarpışma kaç saniye sürdü bir saniye bir saniye acı çekti diye görüyoruz veya işte siyanürle şunla bunla intihar etti hiç acı çekmedi böyle çok rahat naif bir şekilde öyle acı çekmedi bu bizim dışarıdan gördüğümüzdür. Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi, görünmeyen bir zaman dilimi başlar. Kişi sekerat denilen o vakti, geldiğinde, yetiştiğinde, o hal olduğunda, artık annesiymiş, ablasıymış, dünyada bu kadar borcu varmış veya alacağı varmış, çok tanınan bir insanmıştı efendim, çok sevilen bir insanmıştı. Hiçbir şeyin olmadığı, boyutların değiştiği, gözündeki perdenin kaldırıldığı, o zamana kadar duymadığı bütün sesleri duyduğu ve hiçbir şekilde onu etrafında izleyen doktorlara, hemşirelere, akrabalarına gıkını çıkaramadığı, hiçbir şey söyleyemediği, gözünden de ifade edemediği bir andır ölüm anı ve bunu her birimiz yaşayacağız. İşte o ölüm anında zaman algısı duruyor dünyada bir saniye süren ne olacak yani adam hiç yanı yanmadan öldü gitti ya falan bu bizim gördüğümüz Allahu Teala bir e, saniyeyi bine bölmeye bir milyara bölmeye hatta o zamanı durdurmaya kadirdir gücü yetendir zamanı yaratan onu durdurmayı da yaratır bunu şöyle hayal edebilirsiniz bir video karesi 1 saniye sürse de o video karesinin 24 tane fotoğrafın yan yana oluşturulmasıyla elde edildiğini bilin. Kendinizi çekin veya bir şey izlediniz 1 saniyelik hareketli bir görüntüde 24 tane fotoğraf karesi vardır. İşte 24'e bölün bir saniyeyi, 1 tane fotoğraf karesinde bu, ne kadar yavaş bir halde gibi görünüyor. Birleştiği zaman hızlanıyor. Onun gibi durdurun. İşte o intihar eden kişinin, intiharda o tetiği çektiği an veya atladığı an veya kendini boğduğu an, o bir saniye belki dünya yılı olarak, üç gün veya Allah'u Teala'nın bildiği bir zamana kadar. Ve bu sadece ölüm acısı. Kabirde çekilecekler değil. Sorgu sualdeki, Meleklerin o kaldırıldıktan sonra o sırat köprüsüne götürülecek insanların yanındaki o melekler zebanilerden değil. Sırat köprüsünden geçemeden aşağı düşme ve o korku yerini paylaşma korkularından da henüz bahsetmiyoruz. Ve en sonunda Allahu Teala'nın affına uğramadan Allah korusun cehenneme gitmek var. İşte bunca büyük tehlikeler intiharın maalesef yanı başında yer alıyor. Birebir olmak üzere ve bu konu o kadar önemli ki kardeşlerim, mutlaka ama mutlaka bu konu herkes tarafından, özellikle anne ve babalar eğer çocuklar bu haberleri izledilerse intiharın ne olduğunu mesela size sordular bir şey oldu, bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatmak zorundayız. Ölüm, anı bizim dışarıdan izlediğimiz gibi değil, bunu bir kez daha sizlerle paylaşalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisiyle programımıza devam edelim. Şöyle buyruluyor: Sizden önce geçen ümmetlerden bir kişi vardı. Onun vücudunda bir yarası vardı. Kangren haline gelmişti. O yaranın elen ve ızdırabına dayanamayıp bir bıçak almış da onunla elini kesmişti. Fakat kan bir türlü kesilmemiş nihayet ölmüştü. Yüce Allah kulum kendi kendine ölüme teşebbüs ederek benim önüme geçti. Ben de ona cenneti haram kıldım buyurmuştur. Yine Kuzman isimli bir sahabi Hayber savaşında kahramanca savaşmış. Sahabe onun hakkında oldukça iyi şeyler söylemişti. İlginç ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun cehennemlik olduğunu bildirdi. Sonradan anlaşıldı ki kuzman aldığı yaraların acısına dayanamamış yanındaki kılıcın üstüne yatarak intihar etmişti. Zamanımız olmadığı için bu şekilde anlatmak zorundaydım. Daha da ayrıntıları var bunun ama durum böyle. Arkadaşlar can Allahu Teala'nın emanetidir. Bu adı üzerinde emanettir. Siz bir yerde kiracıysanız eğer eviniz olmadığı için kafama göre ben burayı yıkarım, buradan şu kapıyı buraya koyarım veya bir kat daha çıkarım, iki daireyi birleştiririm diyemezsiniz. Bu emanet olduğu için onun üzerinde tasarrufta bulunamazsınız. Aynı şekilde bizim vücudumuz da bir emanettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, intihar edenin cenaze namazına katılmamış, intihara tepki göstermiş, ashabına katılmalarını, e, kılmalarını emretmiş. Bu Müslümanların yerine getirmesi bir görev ayrıca. Yani bugün e, intihar eden insanların, o hallerini mesela cinnet geçirdi, şu oldu, bu oldu, aklı yerinde değildi diye namazları kılınıyor mesela cenaze namazları. Ama bu olayların daha buraya gelmeden, bu hale gelmeden mutlaka daha ilk başta bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatmak gerekiyor. Yine bugün sizlerle beraber paylaşmak istediğim intihara götüren sebepler var. Her ne kadar bunun haklı bir sebebi yoksa da İntihara götüren sebepler nelerdir? En fazla, tabii çok sebebi var. Bugün birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ona geçelim. Ama unutmamak lazım. İnsan çok değerlidir. Bedenen, ruhen, diğer canlılardan daha üstün yaratılmıştır. Düşünün. Siz daha anne rahmindeyken bile siz daha cenin halindesiniz, sizin dahi bir yaşam hakkınızdan bahsediyor İslam dini. Daha annenizin karnındasınız, doğmamışsınız, sizin hakkınız var. Neden? Yasaklanmış kürtaj. Efendim ben hamileyim öyle mi? Hadi çocuğu aldıralım. Bu bir oyun değil. Ve bunun da bir cezası var. Kanunlarda bilmiyorum durum nasıldır ama Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda. Dolayısıyla anne rahmindeyken bile henüz doğmamış bir bebeğin bile hakkı var. Bedenin üzerinde de insan hakkı var. İnsan bedeni ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü. Yemek yiyoruz, yediklerimizi affedersiniz işte tekrar çıkartıyoruz, nefes alıyoruz değil mi? Güzel kokular sürüyor. yıkanmazsak mesela mahvoluruz üzerimizde birçok mikrop olur yani vücudumuzun da istekleri var onun ihtiyaçlarını karşılıyoruz ama maneviyata da bir bakmamız gözden geçirmemiz lazım o yüzden emanet olan bir şeye ben benim değilse adı üzerinde emanet bu bir çorap da olabilir Emanet olarak aldığımız bir araba olabilir veya para olabilir veya kiralık evde değil mi? Ben de kiracıyım. Ben benim olmayana bir şey yapamam. Bu beden de benim değil. Evet, intihara götüren sebepler. İşsizlik. Sevdim, o beni sevmedi. Başarısız oldum, rezil oldum, iflas ettim. Hiçbir işe yaramıyorum. Hayat ne kadar boş. Sınav stresi heyecanı. Anne babanın baskı yapması gençlere veya ilgisizliği, iletişimin olmaması, efendim, yalnızlık hissi bunlar en başta gelenlerden diyebiliriz. Burada önemli bir mevzu daha var. Temel haklar vardır. Nasıl o ceninin hakkı vardı az önce anlatmaya çalıştım. Temel haklar var. Ya bugünkü kanunda da haklar var bir de İslam'ın güzel dinimizin verdiği haklar var. Onlar insanların özleri itibariyle sahip olduğu ve üzerinde kendi istediği gibi bir şeyleri yapabileceği haklar değildir. Bu temel haklar Allahu u Teala'nın insanlara bahşettiği şöyle şöyle kullanırsan böyle böyle yaparsan hepsi kayıt altında olan şeylerdir. Yaşam hakkı da böyledir. İslam inancı insanın rengiymiş, ırkıymış, zenginmiş, fakirmiş ne olursa olsun, insanın ama her insanın hayatını dokunulmaz bir değer olarak kabul etmiştir. Ve her türlü saldırı ve tehlikeyi en etkili şekilde önlemeye çalışan sistemdir. Savaş, adam öldürme, efendim isyan, evlinin zinası gibi toplumsal düzeni kökünden sarsacak kötü örnekler olmadığı sürece, İnsanın beden hakkına yani hapse girmesine kesinlikle müsaade etmez. Ceza olmadıktan sonra tekrar ediyorum. Haklı sebepler olmadıktan sonra kimseyi sen burada yapacaksın, şöyle çalışacaksın veya gece uyumayacaksın, bu kadar ceza veriyorum demez. Dolayısıyla intiharı insanın kendine ve nesline yaptığı gibi, ahiretine yaptığı en kötü yatırım olduğunu görüyoruz. Dünyada zerre kadar iyilik ya da kötülük yapanların, ahirette karşılığını bulacağı bildirilmiş. Dünyanın ahiretin tarlası olduğu zaten sürekli tekrar edilmiş. Ve her şey bu dünyayla da bitmiyor. Öldükten sonra da ölümsüz, Sonsuz hayatın başlangıcı var. Ne garip değil mi? Dünyada başınız ağrıdı, o oldu, bu oldu. Sıkıntılar yaşadınız, hiçbir insan sizi anlamadı veya iftira attı. Zulme uğradınız, nefes alacağınız belki üç gün arka arkaya olmadı. Bak, dersiniz ki en azından ahirette rahat ederim inşallah. Ümidin olur, korkuyla beraber. Bir de düşün, Allah'a sığınıyoruz. Orada ölüm yok. Burada acı çekiyorsun. Çok acı çekti ama öldü. Çok sıkıntılar çekti yazık ama öldü. Değil mi? Çok fakirdi, çok açtı adam ama öldü. Öldükten sonrası mahvolmuş bir insan. Dünyada 60 sene, 70 sene ki yarısı çocuk, çoluk çocuk efendim yaşıyla geçiyor, yarısı hastalıkla geçiyor. Bunca yılı bir mukayese edelim mi? Dünyada sultandın, sarayların vardı. Dünyanın her mülkü, tarlası sana aitti. Öldün. Ahirette ölüm olmadığı için, o acılar, o sıkıntılar bitmiyor. Öldükten sonra o sonsuz hayatta, bize Allah korusun, eğer bir bela yani cehennem gelirse, o cehennemde ölüm acısı tekrar tekrar yaşatılıyor. Belki başımız ağrıdı, dünyadaki baş ağrısını mumla arayacağımız, hani kafamızı duvara vurmayı istiyoruz ya bazen ağrıdan, duaya sarılıyoruz. Belki, ah bu dünyadaki çektiğim baş ağrısı neymiş bu ağrı yanında, diyeceğimiz bir ceza gelebilir billah. Ahirete iman edip, Sabredenlere ölümsüz mutluluk var ama. İnkar edenlere, isyan edenlere, zulmedenlere ölümsüz mutsuzluk garantisi var. Sıkıntı var. Ölmeyi isteyip bir türlü ölememek var. Ölüm acısını yaşayıp tekrar bedenin kendisine verilmesi. Tekrar yanıp, tekrar çürüyüp, tekrar bedenin kendisine verilmesi var. Pişmanlıkların, Alınan arsaların, kazanılan paraların, havanın, civanın beş para etmediği sonsuz bir azap var. Dünyada haksızlık, bozgunculuk yapanların cezası ahirette. Ve adaletle davranıldığı için noksansız verilecek ceza senin hakkın budur. Hiç kimseye zerre kadar zulüm edilmeyecek. Mazlumun sığınağı Allahu Teala'dır. Mazlumun duası reddolunmaz. Sıkıntıya düşenin sığınağı sabırdır, ibadettir, namazdır, duadır. Lakin intihar Allahu Teala'nın rahmetinden kaçmak, kendine yazık etmektir. Bu dünyada her insanın çektiğine bir karşılık var. Kimimizin ahirette Yerimiz güzelleşiyor. Kimimiz o günahlardan dolayı isyan etmediğimiz için daha fazla orada güzellikler bizi bekliyor. Günahlarımızdan eriyoruz. Bunu bilmemiz lazım. Şeytan bize böyle bir düşünce verdiği zaman bir dakika bu yaşadığım bana ağır gelen sırtımda ağır bir yük olarak taşımakta zorlandığım külfetli olan bu şeyi benim Rabbim biliyor mu benim başıma geleni? Evet biliyor. Yeter. O biliyorsa Celle Celalhu. Ondan geliyor. Habersiz değil. Benim zonklayan kafamı veya tedavide bunca onu dene bunu dene sonuçsuz şeyin kalmasını, yavrumun elimin altında gözümün önünde erip gittiğini, parasız kaldığımı, bana iftira atıldığını. Rabbim biliyor mu Celle Celalhu? Biliyor. Tamam. Onu bir hatırlamak lazım o anda. Çünkü bunu unutuyoruz, futbolla, müzikle, dansla, şarkıyla, efendim sinemalarla, o kadar çok magazinle, modayla kafamız şişmiş durumda ki bu basit dengeyi bile unutuyoruz insanoğlu olarak. Allah Allah, çünkü sorumluluğumuz fazla arkadaşlar, çok fazla sorumluluk üzerinde yaşıyoruz, elimizden cep telefonu bir türlü düşmüyor. İletişim halindeyiz. Bitmiyor iletişimimiz. Orada ne oldu? Burada ne oldu? Orada ne yaptı? O öldü mü? O şey etti mi? Yeni çıkan neydi? Şu perdenin burası bilmem nesinin yeni bir hali çıkmış. Arabanın şöylesi çıkmış. Cep telefonunun bilmem kaç megapiksellişi çıkmış. O onu demiş. Bu hoca bunu anlatmış falan filan. Kafamız o kadar dolu ki bir tarhana çorbası gibi. O yüzden işte bunaldığımız anda Hadi diyelim şeytan bize bir vesvese verdi, bir şey oldu. Bu aklımıza gelmiyor. Ya bir tek ben miyim dünyada dert çeken? Bir tek eşini kaybetmiş veya boşanmış veya çocuğu ölmüş veya hasta olmuş veya yoğun bakımlarda yatmış veya parasız kalmış. Bir tek ben miyim? Borcu olan bir tek ben miyim? Ve bunların içerisinde benim hatam yok muydu? Neden ben şimdi intihar ediyorum? Mesela ağır borçlara girdim. Hiçbir şekilde zorunlu olmamak kaydıyla cep telefonunun 10 bin lira 12 bin liralık olanına girdim sonra ödeyemedim icralık oldum sıkıldım intihar ettim almayaydım o telefonu işte hayata beklentim gayem neye göre tanzim edildi evvela bunu anlamam lazımdı bunu yapamadım çünkü dünyaya daldım 3 bin liralık bir pardüse vardı 500 liralık 300 liralık olanını da alabilirdim olmaz. Faize girdim, kredi kartıyla aldım. Faiz üzerine faiz bindi. Ne bereketi kaldı paranın, ne huzuru kaldı. O onu desin, bu bunu desin. Laf etmesinler diye bayağı bir lüks harcamalarım oldu. Gereksiz şeyleri harcadım. Bu sefer borca girince borcu borçla ödemeye çalıştım. Bunu aldım. Temele bakarsanız hep fuzuli harcamalarımız olduğunu göreceğiz arkadaşlar birbiriyle ilgilenmek birbirinin derdiyle dertlenmek veya selam vermek, kardeşlik duygularını güçlendirmek, bir insanın eşine, efendim evinde ailesine, çocuklarına güzel böyle bir babalık veya annelik yapıyor olması bunlar nasıl olur bu saydıkların ve diğerleri Kur'an ve sünnete göre yaşamakla olur. Herkesin birbirine karşı sorumluluğu var İslam'da. Mutluluklar da, üzüntüler de paylaşılacak. İslam, insanın hem fiziksel olarak, ne diyoruz ona madden diyoruz, veya iç alemi, manen kaliteli yaşamasını hedefliyor. Mesela küçük merhamet, büyüne saygı gerekir. Küçüğüne her zaman merhametli olmak zorundayız ama bugün bu dengi değişti küçüklerden büyükler gibi davranmasını istiyoruz. Küçüklerimiz de maalesef şu an bunu yerine getiriyorlar. Büyükler gibi davranıyorlar. Hatta bizim babamız gibi annemiz gibi davranmaya çalışıyorlar. Yani edebi unuttuk hayatımızda. Ailesine karşı çekinen, daha doğrusu edepli olan, saygılı olan bir evladınız varsa ilk önce Allahu Teala'ya bu saygısının olması gerektiğini açıklayacaksınız. Oğlum Kızım benim karşımda ayak ayak üstüne hani atmaman gerekiyor ya aslında hiç atmaman en güzeli yavrum öyle ya Teala beni her zaman görüyor kızım oğlum sokakta yürürken bak havalı havalı yürüme yavrum e baba anne ben senin yanında mı böyle yürüyorum oğlum bak nice insan gelip geçti diğer insanları hava atarak bak Rabbimiz bizi her zaman görüyor diye düşüneceğiz bizden önce senin Allahü Teala'ya karşı saygın olacak. Edebin olacak yavrum diye eğitmeliyiz. İnsanın kendine değer vermesi, kişiliğine, şahsiyetine zarar veren şeylerden uzak durmasıyla olur. Bunu bize Rabbimiz emrediyor arkadaşlar. İnsanın beden ve ruh sağlığını temin etmek gerekiyor ve buna dikkat edeceksiniz diye emir var. Tabi hayat tam anlamıyla bir imtihan. Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi, Allahu Teala hayrını dilediği kişiyi sıkıntıya sokar buyuruluyor. Hayrını dilemek ne demektir? Bizim bilmediğimiz, arkada başka işlerin olduğu, görüntüde başımızın ağrıdığı, iflas ettiğimiz, sinirlendiğimiz ama bununla beraber hakkımızda hayırlı bir şeyin olacağını müjdeliyor bize. Ve bakıyoruz ki acı çeken dünyada, cidden birçok problemle karşı karşıya kalmış gerek vücut olarak gerek hanımıyla denenmiş oğluyla kızıyla denenmiş veya insanların ona kötü davrandıkları veya fakirliğiyle veya zenginliğiyle denenen peygamberler var aleyhisselam ecmaîn dolayısıyla her insanın bir sınavı var ama bakıyoruz ki Allah dostlarının yani Allahu Teala'ya ne kadar yaklaşırsa o derecede imtihan edildiğini biliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından da bunları çok efendim örneklerle taçlandırabiliriz. Kendisinin yetim ve öksüz kalması zaten babasını görememişti, annesi çok erken yaşlarda vefat etti. Efendim çocukluğundan itibaren hangi ibretli kolayları oldu, çıktı çobanlık yaptı. Aynı zamanda kalp ameliyatı oldu, manevi ameliyattı bunlar. Bunlarla karşılaştı. Bunlar her çocuğun, her insanın kaldırabileceği şeyler değildi. Biraz daha yaşa büyüdü. Zaten anne baba yoktu. Kardeşleri yoktu. Amca, amcalarla beraber devam etti. Hadi daha sonra evlendi. Evlendikten sonra bu sefer İslam'ın yayılmaya ile beraber müşriklerin sıkıntıları başladı. Ama nasıl sıkıntılar başladı? Hakaretler edildi. Efendim üzerine işkembe, hayvan işkembeleri atıldı. Neler söylendi. Evlatları vefat etti, hanımları vefat etti, kendisi defnetti yavrularını gözyaşlarıyla. Peki, hastalıkları da oldu. Şimdi bunca, kısacık bakın 30-40 saniyede konuşmak ne kadar kolay. Ama bunlar yaşandı. Ve bizden kat ve kat daha fazla yaşandı. Bunları kim yaşadı? Herkesten. Teala'nın indinde daha değerli, daha güzel, daha iyi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberler. Bakıyoruz. Cidden bugün Allah dostlarının birçok hastalıkları var. Allahü Teala onlara hayırlı uzun ömür versin. Sıhat versin. Amin. Ama onların hayatına bakın. Hep hastalıklar var. Dolayısıyla sıkıntı yaşayan her insan intihar etseydi dünyada yaşayan kalmaz insanın Nesti kesilirdi çünkü herkesin derdi var. Mesele insanlara Allahu Teala'yı anlatmaktır. Ahiret inancını vermektir. Yeniden dirilmeyi gözünün önünde canlandıracak, onu sıcak tutacak insanları etrafımızda. Efendim, etkileyebilmektir Allah'ın izniyle. Ölüm var kardeşim. Sen intihar etsen de öleceksin, etmesen de öleceksin. Ama biraz sabret ahirette şu şu var diyebilmektir. Unutmayalım. Büyüklerimizin güzel bir sözü var ya, oğlum Allah var, gam yok, Celle Celaluhu. Kaygılarınızın hafiflemesi için bunu kullanabilirsiniz demiş Allah dostları. Rabbim var Celle Celaluhu, gam yok. Her şey ondan mı geliyor? İmtihan dünyasımı Haberi var mı? Kaydediliyor mu bunlar? Şu benim hakkımı yedi, bu canımı sıktı veya şuram ağrıyor, fakir kaldım, iftira edildi bana. Var mı haberi var? Tamam. Tamam devam et. İnsana dayanma, ölür. Ağaca dayanma, kurur. Duvara dayanma, yıkılır demişler. Gerçekten öyle. İnsana dayansın. Dayansın. 50 sene dayansın insan, Ondan sonra güvendiğim dağlara kar yağdı. Sırtımdan vurdu. Şöyle oldu veya öldü. Ağaca dayanırsın, mutlaka koruyor. Duvara dayanıyorsun, yıkılıyor. Bizim güvencemiz Allah'a Teala olmalı. Biz bunu kaybettiğimiz için bu kadar bunalım içinde yaşıyoruz hayatımızı. Bir de kültürümüzde hayata karşı yanlış anlayışlar var. Bunlar da intiharı tetikliyor. Şiirler, arabesk denen efendim intihara teşvik eden birçok şey var. Kahpe felekler bassın bu dünyalar. Haşa Allah'ım ben bu dünyaya niye geldim? Bu akşam ölürüm. Sen yoksan cennet bana sürgün haşa falan. Abi biz zaten Diyorum ya bizim yaşamamız bir mucize veya mucize diyorum hani keramet göster derler ya bizim yaşamamız zaten istikamette gitmemiz en büyük keramettir. Böyle bir şey var mı? Yine biz maşallah iyi durumdayız yani. Ya dinlenen eserlere bir bakın. Bunca yıldır bu güzel ülkemizde insanlara izletilen Yeşilçam filmlerine bir bakın en azından konularına bir dakikaya falan. Neler var neler. Gene iyiyiz şükür. Yani Allah'a şükürler olsun. Birçok yerde görüyorsunuz. Öyle birini sevgi diyor. Sen ölünce o hiç yaşamasın. Söze bak, lafa bak ya. Başka bir gazetede diyor ki ne kadar delikanlı adammış diyor. Sevdiği ölünce o da intihar etmiş. Bu mudur sevmek? Veya neymiş? Çok seviyormuş, yürekten seviyormuş. Sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü hem kendini öldürmüş hem de onu öldürmüş. Bak şimdi bak olaya. Veya onunla evlenmemiş, aşkına karşılık bulamamış, o yüzden kendini öldürmüş. Ve bu övülerek anlatılıyor. Ne kadar cesur, soğukkanlı adamdı. Mesela intihar e, videoları vardır. Bunların hiçbirini izlemenizi bile istemiyorum, tavsiye bile etmiyorum. Sonra neden hasta oluyorum demeyin. Üzücü hiçbir şey izlemeyin zulmün dışında zulmü unutmamak zalimi hatırlamak için izleyin ama böyle keyfi olarak adam intihar etti son saniyeleriydi şuydu buydu deyip de daha sonra üzülmeyin hasta olmayın. Yani bugün maalesef insanlar da bir şeyleri özeniyorlar bu cesaret olarak görünüyor ve o ona o ona bakıyor bugünkü gibi bir hal oluyor selfie çekiyorlar mesela videoyla. Daha yeni Marmaray'da bir intihar gerçekleşti. Bir arkadaşı poz veriyor derken, hadi ben gittim diyor. Marmaray'daki raylara atlıyor işte, ölüyor. Gencecik çocuklar. Ama bunlar neden oluyor? Bilmedikleri için oluyor arkadaşlar. Bir insan, size bir örnek vermek istiyorum. Elektrik, hepimizin şu anda korktuğu bir şey değil mi? Hangimiz böyle... Prizin içerisinden kablolar çıkmış diyelim. Böyle bir şasi yapıp duruyor. Cız, cız cız cız cız. Elinizi dokundurabilirsiniz. Hatta dilinizi dokundurabilirsiniz. Bak şimdi. Ben size desem ki. Kardeşim şu priz var ya. Evet 220 watt elektrik var içinde. Biliyorum. Tehlikeli mi evet. Ona dokunacaksın. Mesela. Onun bizi çarpacağını biliyoruz. Elektrik çarpması deniyor buna. Ve bu. Kimyasal olarak bir reaksiyondur. Vücudumuzdaki elementler en yakın toprağa gidiyor işte bizim. Ayak ucumuzdan gidiyor vesaire vesaire. Bu ispatlanmış. Bunu 5 yaşındaki bir çocuktan 90 yaşındaki nenemize kadar herkes biliyor. Elektrik çarpar kardeşim. Biz elektriğin çarpmasından korktuğumuz kadar Allahu Teala'yı bilmiş olsak mukayese bile edilemeyeceğini bilmiş olsak her şey bitecek ama Maalesef bizim milletimize, ülkemize, ümmete bunlar anlatılmadı. Oynanan oyunlarla, sahte bir takım insanlarla, modalarla, uygulamalar cep telefonlarında neler neler verildi, daha fazla para kazanmak, daha fazla eğlenmek, meşhur olmak, youtuber olmak, efendim kapıların bize açıldığı, insanların saygı gösterdiği bir insan olmak... Müslümanın dengesini bozmaya çalıştılar ve bunu da başardılar maalesef. Ne demek ya öyle birini sev ki sen ölünce hiç yaşamasın ben sensiz cennete gitmem. Sen nereye gitmiyorsun? Sen bırak bakalım bu işi. <gülüyor> cennete gitmiyormuş. Ah ah kardeşim Allahu Teala'dan ümit kesmeyelim. İnsanlar etrafımızda bakın dinden imandan soğuyorlar. Kapı komşumuz ayrı, akrabalarımız ayrı, iş yerindeki arkadaşlarımız ayrı, sokakta geziyorsunuz, bir işiniz var, bir yere gideceksiniz, toplu taşıma araçlarında ayrı. İnsanlar cehenneme sürükleniyor. Ha Biz biliyor muyuz cennete gireceğimizi garanti? Hayır, ümidimiz var ayrı. Ama diğer insanların da bu ümitte olması için ve bize bir sorumluluk verilmiş Müslümanlara, diğer insanlara Müslümanlığı hem dille hem hal lisanıyla, davranışlarımızla örnek olarak aktarmalıyız ya. Halifelik mevzusu. İnsanlar patır patır cehenneme gidiyorlar. Ve bile bile gidiyorlar. Uğraşmamız lazım. Ama herkes kendi kabuğuna çekilirse, herkes kendi dünyalığı, kendi evladı, zevkleri peşinde hayatına devam ederse, bu insanlarla kim uğraşacak? Bu kadar müptela olmuş uyuşturucuya, zinaya, hırsızlığa, bazı izimlere, bazı terörizm faaliyetlerine müptela olmuş, kafası çelinmiş veya kendini deist olarak, ateist olarak tanımlayan bu insanlarla kim uğraşacak? Kim onları uyaracak güzel güzel? Yapma kardeşim, yapma ne olur, şudur, şudur diyen kim olacak? İşte sıkıntımız bu. Biz Müslümanlar olarak dünya, Sevgisiyle dolduk. Paramız, parayla aldığımız bütün ürünler, onlar artık son mode, moda olmaya başladı. Arabamızın şu modeli biz yetecekken, hayır, hayır yeni çıkmış, onu almaya çalıştık. Kıyafetlerimizi abartılı seçtik. Çarşaf bile giyerken, onun bile bilmem ne markalısı olmasının, hevesizse olduk. Ve biz, kendimizi, bir, Efendim cennet bileti almış. Yüzde yüz zaten cennete girmesi garanti olan bir insan gibi görmüşüz. Bu hastalıklarımızı biz bitirmeden insanlara tebliğ falan yapamayız. Bizde yalan olduktan sonra biz yalan konuşma kardeşim allah Teala yalan konuşanları sevmez diyemeyiz. Eğer biz üzerimize İslam'ın nişanlarını taşımıyorsak söz verdiğimiz zaman yerine getirmiyor. Bağırıyor, çağırıyor, insanlarla iletişimimizde bir sirke gibi suratımız asık bir şekilde dolaşıyorsak neden ben İslam'ı anlatıyorum da insanlar bu tebliğe cevap vermiyorlar dememeliyiz? Dünya bizi bağladı, zevklerimiz, ihtiraslarımız, isteklerimiz bitmedi ve biz şımardık. O yüzden ne olur? İnsanlar inançlarını kaybediyorlar. İnançlar zayıflıyor, kafalar karışıyor. Böyle bir zamanda birileri bir şeyler yapmalı ama benim elimden bir şey gelmiyor diyenler de bir şeyler yapmak isteyenlere destek vermeliler. Aa şurada bir tane hoca var bak anlatıyor. E tamam anlatıyor işte. Sen de destek ver. Para ver para yatır demiyorum. Ne yapılması gerekiyor? Sen belki o konuları biliyorsun. De ki şu hocamızın bu eseri var. Bu eserden istifade edebilirsin veya şöyle şöyle bir video var veya bir band kaydı var, değil mi? Bu konuda senin bir sıkıntın olduğunu biliyorum. Sana bir link atıyorum, mutlaka dinle mesela. O da yapılabilir. Arkadaşlar, bir insanı kurtarmak diyelim bugün konumuz olan intihar. Allahu Teala'nın en sevmediklerinden olan şirkten sonra en büyük bela. Bir intihar eden kişinin intiharını engellemek ne demektir biliyor musunuz? Hayatta hiçbir şekilde ümidi, umudu kalmamış bir insanın, kardeşim, yeniden güzel şeyler olacak. Bu yağmurların, bu fırtınaların, boranların ardından yeniden güneş doğacak. Güzel günler göreceğiz, inşallah demek o kadar önemlidir ki. Bir insanı kurtarmak, bütün dünyayı kurtarmak gibi sevap olduğu gibi bir insanı cehenneme göndermek. Ne demek? Haşa, insan kendisini mi belirler? Hayır. Cehennemlik işleri yaptıracak. Mesela gel seninle gezelim, gel seninle şu gece kulübüne gidelim, içelim veya zina yapalım, zina yapılan yerlere gidelim demek aynıdır. Cehennemlik işlerin işlendiği yerlere götürmek de diyelim bir insana işte bir kötülük yapmak. Bütün insanlara aynı kötülüğü yapmak gibidir. En azından niyetimize bunu alalım. Son olarak derim ki, dua edelim. Bu bize güç verir. Allahu Teala ile konuşalım. Rabbimiz Celle Celaluhu bize şah damarımızdan daha yakın. Bazen psikolojik hastalıklardan, bazen şeytandan gelen o vesveseler. Bunların karşısında ne olur? Dua edelim ve bol bol okuyalım. Tefsirleri okuyalım, siyerleri okuyalım. Okuma alışkanlığımıza bir sayfada olsa günde tekrar kavuşalım. Ve ibadetler, bedeni ve ruhu temizleyen ibadetler. Namaza başlayalım artık. Eceli gelinceye kadar bir insanın yapması gerekenler arasında en başta namaz geliyor. Artık şu güzel namazla bir tanışalım. Ne olacak benim iç sıkıntım var geçmiyor. Şu doktora gittim veya böyle oldu hiçbir şekilde geçmiyor. Peki Allahu u Teala'ya gitmeyi denedin mi kardeşim? Onun Celle Celaluhu yoluna adım attın mı hiç? Ama o şöyle kötü bir örnek gösteriyor. Bu böyle bir kötü. Sen boş ver. Senin örneğin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdir. Senin örneğin. Rehberin Kur'an ve sünnettir. İbrahim soyda nereden bir yanlış yaptı, bana kötü baktı, şöyle yaptı, beni dövdü. Bu İslam'ı temsil eden bir kişi değil. Temsil yetkisi Peygamber Efendimiz'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Sen İbrahim'in iyi yönlerini al. Aa Ayşe şöyle yaptı. Ayşe senin ölçün değil ki. Senin ölçün Kur'an-ı Kerim ve sünneti seniyelerdir. Dolayısıyla ibadet edelim. Bahaneler bulmayalım. Ne olur isyan etmeden. Herkesin bir derdi var. Bunun da derdi var. Onun da derdi var. Ümitsizliğe kapılmadan. Bir gün nasıl söyleyeceğiz. Bu ölüm anını da Mevlam Celle Celaluhu tayin etmiş. Bir müddet daha benim hayatım var. Rabbim nasıl isterse öyle olsun demek var. Diyor ki şair. Daha bir müddet eminim ki. Hayatın yükünü. Dizlerim titreyerek çekmeye mahkumum ben. Çözde artık yükümün kördüğümü olmuş bağını. Bana çok görme ilahi bir avuç toprağını. Erzurumlu İbrahim Hakkı rahmetullahi aleyhin baya uzun ama şu sözleriyle bitirelim. Kardeşlerim hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Yani unutur. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. İntihar en büyük günahlardan. Haram. Harama bulaşmayalım. İşin tedavi boyutu varsa, Bu intihar düşüncesi akla geliyorsa, Mutlaka bugün bir randevu al. Ama duanı da, ibadetlerini de unutma ve ölçülü olmaya çalış aşırılıklara aman kapı aralama. Sizleri en emin olan Allahu Teala'ya emanet ediyoruz. Ve programımızın başında sizlerle paylaştığımız gibi gelin aynı niyetlerle bu sona geçelim. Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'nın ismiyle hamd Âlemlerin Rabbi olan Allah'u tealaya mahsustur ona hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. nefislerimizin şerinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız onun hidayete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz saptırdığını ise hiç kimse hidayete erdiremez şehadet ederim ki Allah' Celle Celaluhu tektir. Eşi, ortağı yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun kulu ve resulüdür. Hepiniz en emin olana emanetsiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.